Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Volkaner. Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere Rio'dan seslenmeye devam ediyorum. 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle Dünya Kupası'nda 14. günü tamamladık ve bugün grup maçları da tamamlanmış oldu. Böylece Dünya Kupası 32 maçlı. Dünya Kupası 32 takımla oynandığından bu yana toplamda 64 maç İzleme fırsatımız oluyor bizim de ve bu 64 maçında 48 tanesini geride bırakmış olduk. Bu maçların tamamlanmasıyla geriye sadece 16 maç kaldı ve bugün maç olmadığını hatırlatalım. Geri kalan 16 maçında şimdiden tadını çıkarmak için hepinize iyi dileklerimi ileterek programıma başlayayım. G grubunda oynanan maçlarla gün başladı 26 Haziran. Resife'de de Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yla karşılaşırken Brezilya'da başkentte Portekiz Gana'yla karşılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın bilerek isteyerek birbirlerine kıyak geçerek bir bir berabere kalması ve bir sonraki tura rahat rahat çıkmaları konusunda şüpheler vardı. Aslında bu Arada böyle sohbetler olduğundan değil sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörünün bir Alman olması, Jürgen Klinsmann olması ve Almanya'nın başında da Joachim Löw'ün Jürgen Klinsmann'ın eski yardımcısının olmasından yolu çıkararak üretilmiş bir komplo teorisiydi ve bu komplo teorisi 1982 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'nın Avusturya'ya böyle bir kıyak geçmiş olmasını da temel olarak üretilmişti. Ancak bu olmadı. Almanya grubunu yenilmeden tamamladı ve Miller'in 55. dakikada attığı golle Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmeyi başardı. 3 puan alarak bir sonraki tura geçmeye hak kazandı. Bu sonucun ardından Portekiz'in aslında Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalma ihtimali vardı. Çünkü Dünya Kupası maçlarında e, karşılıklı Everaj'a değil, toplam Everaj'a bakılıyor. Portekiz eğer Ganayı 4 farklı yenmiş olsaydı bir sonraki tura geçme şansı olacaktı ve Almanya biraz daha farkı açmış olsaydı diyelim. Bu Everaj e, Portekiz'in avantajına sonuçlanmadı. İki takım da 4 puanla bitirdi grubunu. Amerika Birleşik Devletleri ve Portekiz ama... Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi daha yüksek olduğu için bir sonraki tura kalmayı hak ettiler. G grubunu ikinci tamamlayarak evet H grubuna geçiyoruz. Günü kapatan maçlar bu grupta oynandı. Belçika, Güney Kore'yi 1-0'la geçerken Sao Paulo'daki mücadelede Cezayirle ile Rusya arasında oynandı. Günün diğer maçı da Kortiba'da kritik bir mücadeleydi. Rusya 6. dakikada öne geçti. Eğer kazanmış olsaydı bir sonraki tura geçecekti. Capelolo takımı ancak Cezahir e, oldukça baskılı ve istekli oyununu 60. dakikada Slimani'nin golüyle sonuçlandırdı ve 1-1 maçı tamamlamayı başardı. Yine bu sonuç bizleri 1982 Dünya Kupası'na götürüyor. Çünkü Batı Almanya ve Avusturya'nın 1-0 bitirdiği maçın... Bir mağduru vardı 1982 Dünya Kupası'nda. O da Cezayir'di. Maç 1-0 tamamlanınca Cezayir 3 takım 4 puanla grubu tamamlamış olmasına karşın e, grubun dışında kalmıştı. Grubun dışında kalmasının bir nedeni de Averaj'dı. Eğer Batı Almanya Avusturya'yı daha farklı yanmış olsaydı Cezayir bir sonraki tura çıkabilecekti. Ancak bu gerçekleşmemişti ve bu maçın da e, maçın 90 dakikasına bakıldığında çok isteksiz ve 90 dakikayı doldurum macasına oynandığı da belli oluyordu. Ve işte 82'nin mağduru Cezayir ve Cezayir'i o sene mağdur bırakan Almanya bu sene 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'da son 16'da karşılaşacaklar. Bu eşleşmede bir hali ilginç ve bu tarz bir hikaye sahip bir eşleşme olarak 2014 Dünya Kupasının enteresan maçlarından biri olacağı benziyor son 16 maçları arasında. Son 16 maçları Cumartesi günü Brezilya Şili maçı ve Kolombiya Uruguay maçları da başlayacak. Sonrasında Hollanda Meksika, Kosta Rika, Yunanistan karşılaşacak pazar günü Pazartesi günü ise Fransa Nijeryalı Almanya Cezayirle karşılaşacak ve diğer gün Salı günü 1 Temmuz'da Arjantin, İsviçre ile, Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Son ele, son 16 eşleşmeleri böyle gerçekleşmiş oldu. E, bu Dünya Kupasında şu ana kadar 136 gol atıldı. 2.83 gol ortalamasına ulaşıldı maç başına. E, ve öyle de görünüyor ki bu Dünya Kupası. 32 takımlı Dünya Kupaları arasında en gollüsü olacağı benziyor. Futbol güncesinin ardından eylem güncesine geçelim. Sizlere daha önce de söylediğim gibi Sağpağlı'da eylemler oldukça yüksek bir seviyede devam ediyor. Ancak 26 Haziran günü fazlasıyla e, olay yaşanmadı. E, 26 Haziran'da sokaklardaydı yine ama Sağpağlı halkı ve bu sefer polis güçleri Yine sayıca fazlalardı. E, halkın istediği şey ise bu hafta içinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan Rafael Marquez ve Fabio Hideki'nin özgür bırakılmasıydı. Polisten bunu istemişlerdi, istiyorlardı bugün ve gece 12'ye kadar devam eden eylemde şiddet olayı yaşanmadı. Benim takip ettiğim kaynaklara yansıyan böyle bir olay olmadığını söyleyebilirim en azından. Yine Sağpağla'da Evsiz İşçiler Homeless Workers e, Hareketi'nin MTSD e, Brezilya'daki adının kısaltılması ile söylersek eylemleri devam ediyor Sao Paulo Belediye binasının önünde ve e, Sao Paulo merkezli bir gazete olan Folha do Sao Paulo gazetesinde şöyle bir habere rastladım bugün. E, bu örgütün Evsiz işçiler Hareketi'nin üyelerinden, koordinatörlerinden bir tanesi Gilerme Bulyos. 32 yaşındaki Bulyos. Bu gazetenin köşe yazarlarından biri olmuş. Bundan sonra kendisi São Paulo Üniversitesi'nden felsefe mezunu, bir aktivist ve bundan sonraki her perşembe günü Brezilya'daki bu gazete için, São Paulo için bu konuda sosyal hareketler konusunda ve eee Kentleşme reformları hakkında yazılar yazmaya başlayacakmış. Bu Sao Paulo'daki gazete için böylesine enteresan, ilginç bir haber var. Ama eylem olmasa bile en azından eylemcilerin sesinin duyulması açısından daha sık görünür olması açısından önemli bir haber. Onun dışında insan hakları gözlemcileri bir rapor hazırlamış. 25 Haziran'da. E, Sao Paulo'da yayınlanmış. Bu 26 Haziran'da kendi koymuşlar. Dünya Kupası başladığından bugüne kadar polis, eylemcilere ve gazetecilere e, düzinelerce insana yaralayarak müdahalede bulundu. E, bunların içinde 5 tane de gazeteci bulunuyor yazmışlar. E, tabii ki gözaltına alma olayları oldu. Oldukça polis joplarını kullanarak şiddet uyguladı. Biber gazı ve göz yaşartıcı bombalar kullanıldı diye raporlarında yer alıyor. Bu sırada tabii ki detaylı bir rapor. Bu bu detaylı raporda sizlere aslında gün gün aktardıklarımı toparlayıp bir metin olarak yazmışlar. E, www.hrw.org sitesinde bulabilirsiniz. Eylem güncesi olarak e, geçmiş günlerde yaşananlara dair aktaracaklarım. Şimdilik bu kadar diyeyim. E, ancak bugün bir eylem yok. Çünkü maç yok. Ama yarın e, Brezilya'nın maçının oynanacağı günlerden bir tanesi ve eylemcilerin de hep ısrar ettiği üzere Brezilya'nın maç oynadığı günlerde eylemler olmaya devam edecek. Bela Horizonte'de gerçekleşecek bir eylemde. Ee, aynı gün Copacapana'da da bir eylem olacak. Yarınki maçları hatırlatarak da programı tamamlayayım. Brezilya Şili ile Kolombiya'da Uruguay ile karşılaşacak 28 Haziran Cumartesi günü. Dünya Kupası'ndan Haberler programını dinlediniz. Ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.